94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor Şahra Sayın'la birlikteliğine Şiller'in doğumunun 250. yılında Hocam tekrar merhaba Merhaba efendim Geçen hafta en son Şiller'in ölümünün ardından Göğte'nin onun için söyledikleriyle kapatmıştık söyleşimizi evet. Bu hafta oradan devam edeceğiz ve biyografik olarak ilk ve en çok öne çıkan eseriyle devam edeceğiz konuşmamıza peki efendim teşekkür ederim Şirler'in ince doğum yılını söyleyeyim size 1759 yılında doğuyor ve ben onu hatırlamak için hep düşünüyorum. Gövde de ondan 10 yaş büyük olduğuna göre 49'u da Gövde doğuyor Yani 10 yıl aralarında fark var Marbach şehrinde doğuyor. Ne, neka, re, nehrinin kenarında bir şehir bu ve çok mütevazi koşullarda büyüyor kendisi. Babası çok ünlü ve çok güçlü biri olan Dükkal Oygin'in yanında görevli bir subay İlahiyat okumak istiyor kendisi babası da bunu istiyor onun ilahiyat okumasını ama Dükkal Oygin oraya ilahiyat okumasına izin vermiyor ve kendisinin kurduğu örnek bir okulda Karl Schule adına verilen bir okulda okumasını öngörüyor onlar da evet diyorlar başka yapacak bir şeyleri yok anlaşılan örnek bir okul bu okul Okul bir süre sonra akademi niteliğini tanı, taşımaya başlıyor, kazanıyor ve Şiller bu akademide e, tıp okumaya başlıyor. Okulda oldukça, çok, oldukça sert ve çok katı bir askeri eğitim e, sürüyor. Edebiyat ile ilgili kitapların çoğu burada yasaklanıyor bu okulda. Askeri bir okul ve bütün edebiyat kitapları yasak. Ama gene de bazı kitaplar okula sızıyor. Bu okula sızan kitaplardan biri de Göte'nin bir yapıtı o da onun ilk yaşı ilk yapıtlarından biri. Götz atlı kitabı. Şiirler kendisinin ilk yapıtı olan Haydutlar adlı dramının yaygut olan ana motifiyle 18 yaşındayken burada tanışıyor. E, tanışıyor yani bu motif ilk defa or or orada duyuyor. Motif düşman kardeşler motifi Düş veya da zıt kardeşler motifi de diyebiliriz belki buna. Şiller hemen konuyu dram haline, drama haline dönüştürmeye başlıyor. Henüz 18 yaşında Ve yapıtını tamamlıyor. Yapıt 1781'de Mannheim'de basılıyor. 82'de yani Şiller 23 yaşındayken sahneye konuyor. Ve dram büyük bir başarı sağlıyor. Yapıtta bazı karakterlerin ve eylemlerin işlenmesi açısından pek çok eksiklikler var. Hatta Şiler'in kendisi de bu eksiklikleri görüyor ve onlardan söz ediyor, öz eleştiri yapıyor. Ama öylesine bir tutku var ki, tutku yoğunluğu var ki bu eserde, o kadar heyecan var ki seyirciyi çok etkiliyor Haydutlar adlı bu dram. Haydutlar dinlendiren kişinin dünyadaki tüm kötülüklere, haksızlıklara, yalanlara, isyanının bir dramı. Yazar... O zaman çok yaygın bir motif olan düşman kardeşler motifinden yararlanarak birbirinden tamamiyle zıt iki kardeşten iki kardeş iki karakter yaratıyor ve iki karakterde farklı kardeşlerde somutlaşıyor. Kardeşlerden bir tanesi Karl Moor adlı kardeş çok sevilen biri özgürlüğü en büyük erdem olarak görüyor ama sınır tanımayan biri. Bu yönle hatta özgürlük adına pek çok hata yapan yönüyle de bazen, bazıları tarafından da tabii eleştiriliyor. Olağanüstü duygusal, düşüncelerinde ise açıklık saydamlık yok, karışık biraz. Fakat çok duygusal kendisi, aynı zamanda da duyarlı biri. Kardeşi Franz Moritz ise kötülüğü, hileyi, sevgisizliği temsil ediyor. İki tane zıt kardeş bunlar. Yaşlı baba Mor, oğlu Karl Mor'u seven, iyi niyetli ama saf biri. Büyük oğlunu seviyor Karl Mor'u, Franz Mor'u sevmiyor. Oyunun dördüncü kişisi Amalia ise Karl Mor'un sevgilisi, büyük kardeşin. Ve Karl Mor'a mutlak bir sevgi anlayışıyla bağlı. Şimdi Schiller'in bu ilk dramı, Alman edebiyatında Coşku ve Fırtına adı verilen bir sanat akımına ait gerçekten de fırtına gibi bir sanat akımı, coşku içeren bir akım. Ve çok ağır bir duygu yükü taşımakta bu akım. Temelini oluşturan kavramlardan biri de özgürlük kavramı. Özgürlük kavramı bu yapıta üç alanda gerçekleşiyor. Birinci alan sosyal, toplumsal alan alan. İkincisi etik alan, üçüncüsü de estetik alanda. Bu üç alanda bu özgürlük ayrı ayrı anlamlar taşıyarak gerçekleşiyor. Bu hakkıma katılanlar sosyal alandaki özgürlüğü kısıtlayan kanunlara nasıl karşı çıkıyorlarsa çoğu kez, kez sanat alanındaki kurallara da o kesin kurallara da işte yaz şiir böyle yazılır roman böyle yazılır gibi kesin sanat kurallarına da aynı ciddiyetle aynı kesinlikle karşı çıkıyorlar çünkü tüm kuralların bu ister toplumsal olsun ister politik olsun ister kişisel olsun ne olursa olsun ister sanatsal olsun bütün bu kuralların insanların yazma özgürlüğünü yaşama özgürlüğünü kısıtladığını düşünüyorlar. Şiller Haytutlarda Cora Moron bu bu şahsında bu kurallara çıkan böyle bir kişiliği canlandırmak istemiştir. Tragedya Kral Moron döneminin bu bu şekilde bu çok duygusal, duyarlı, coşkulu döneminin bittiği bir anda, bu dönemi arkada bıraktığı anda artık böyle bu kadar coşkulu, tutkulu olmadığı bir dram bir anında anının yansıtmasıyla başlıyor. Artık böyle bir devre arkada bırakmıştır Kar Moron. Ölçüsüz bir yaşamı arkada bırakmıştır. Şimdi ise düzeni arar, sevgiyi arar ve ailesini, babasını ve sevdiği Amalia'yı özler. Bütün isteği babasının artık kendisini affetmesidir. Çünkü o kadar o ölçüsüz bir hayat yaşamıştır ki babası bu hayattan hiç memnun olmamıştır oğlunun. O, o, onun için babasının kendisini affetmesi bundan böyle babasından birlikte mutlu bir hayat yaşamak ister. Nedamet ettiğinden de affedileceğinden sanki emindir ancak kar, kötü kardeşi Franz Moor bütün ömür boyunca bu babanın e, erkek kardeşi Franz'ı ne kadar çok sevdiğini görmüş, yaşamış ve bundan da çok bunu da çok kıskanmıştır. Ve babası öldüğünde mirasının yarısı bu ka, ka, kardeşe kalacak diye de çok titizler, çok özülmektedir ve ikisini de öldürmeye tasarlamaktadır. Franz Moor kardeşine yapabileceği en büyük bir kötülüğü yapar. Babasına giderek Karl yani büyük oğlunun çok sevdiği oğlunun babasının ölümünü istediğini onun için planlar yaptığını hatta kendisini de öldürmek istediğini anlatır. Babasını kandırır bu arada. Sonra ağır suçlamalar içeren ve babasının karnını reddettiğini içeren bir mektup yazar. Bu mektubunda ne kadar babasından kötülük yaptığını dilselleştirir. Frans'ın hazırladığı bu mektubu Frans götürür, babasına verir. Ve bütün umudunu affedilmeye bağlayan kal bu sefer babasından reddedildiğiyle ilgili bir mektup alır. Babası kendisini reddetmiştir. Bu kadar kötülükler yaptığı için ve babası kendisini öldürmeyi, öldürmeyi düşündüğü için. Ve bundan sonra ağırlıklı olarak tüm e e eylem öznenin yani reddedilen evlat morun içinde geçer. Yani dışta değildir olaylar. Kişinin kendi ruhunda, kendi içinde, kendi başında, kendi düşüncelerinde geçer. Bu çok önemli bir adım atılır bu şekilde Göğde'de. Babasından geldiğini sandığı bu davranış karşısında karnmor, hayal kırıklığına uğrar, kızgınlığa ve nefrete artık esir düşer. Babası nasıl böyle bir şey yapabilir kendisine diye çok üzülür. Sanki kendisinin kötü düzenini düzeltecekmiş gibi aslında sadece ama aslında sadece intikam hırsından düzeltmek için değil de intikam almak için bir haydutlar çetesinin lideri olur. Bu ilk tepki aşamasında haydutlarla birlikte yaptıkların arkasında sadece nefret ve intikam duyguları vardır. Hiçbir, yani düzeni düzeltmek başka daha iyi düzen yaratmak gibi bir duygu değil savunduğu bir ide yoktur. Şillerde hep ide vardır da. Şimdi bu, bu yani e, Frantz-Kalmor'un bu yapıp edik, ettiklerinde böyle bir ide yoktur. Yakıp yıkma durup noktasına varır. Ve kendisini her şeyi yitirdiğinde, yitirdiğinde olup bitenin bite, bitenlerin bitenlerin birden bilincine varır kendisi. Kendisi neler yaptığını, ne kadar kötülükler yaptığını birden birdenbire bilincine varır. Ve ...der ki kendi kendisini bir tarafta bulunur... ...benim gibi iki kişi dünyada... ...böyle bir eylemleri gerçekleştirseler... ...dünyanın bütün düzenini yıkabilirler... ...bu kadar bir kötülükler yaptım der... ...ilk defa kendi yaptığı eylemlerin... ...ne kadar kötü olduğunu... ...bilincine varır... ...ahlaki değerler mutlak inançtan... ...başka bir şey kalmamıştır artık geride... ...çünkü bu değerlere gerçekten hala... ...inanmaya sürdürmektedir... ...intihar ederek kendisi çok kolay bir yolu seçebilir ancak intihar da bir doğru bir şey değildir bir suçtur ne olursa olsun bir hristiyanlıktan gelme bir tabi geçmiş vardır kendisinde İntihar da bir günahtır tabi kendi düşüncesine göre anlayışına göre yapacağı tek şey kalmıştır tek seçenek kalmıştır o da hemen hatırlar kendisi büyük suçlar işlediği için kanunlar onu aramaktadırlar ve eğer onu birisi canlı olarak teslim ederse şu kadar yüz e, altın vereceklerdir kendisine. Onun için hemen 13 e, çocuğu olan bir işçini aramaya çıkar. O ve o, o adama giderek kendisini teslim eder ve kendisinin de adalete teslim edilmesini bu şekilde sağlamış olur. Şimdi e, Kalmor artık hıncından, nefretinden bu kötü düşüncelerinden kurtulmuştur. Arınmıştır. Ve vicdanın sesini diz, dinleyerek Özgürlüğe kavuşmuştur şiirlerin anlayışıyla. Özgürlük kavramı kişilerde farklı içeriklerle, farklı bağlamlarda, şiirlerin dramlarında olduğu kadar te te teorik yazılarında da hep karşımıza çıkıyor. Şiirler estetik alanda mesela bu, bu özgürlüğü tanımlıyor, etik alanda tanımlıyor ve bir de toplumsal alanda tanımlıyor. Biraz evvel söylediğimiz gibi. Şiller Haydutlarda dile getirdiği ve savaş verdiği bu baskı ve özgürlük duygularını gerçek hayatında da yaşıyor. Yapıtının ilk sahne sahnelenmesinde bulunmak için yani bu Robber bu haydutların ilk sahne bulunmak için Mannheim'a gidiyor biraz evvel söylediğim gibi. Ama eyalet dışına çıkacağından çıkacağından gereken izne gidip dükten almayı unutuyor. Ve bunun içinde kendisi cezalandırılıyor. Bu kadar sert kurallar uygulanıyor burada. Dük onu bundan böyle mesleği olan tıp tıp konusundan başka alanda yayın yapmasını men ediyor onun. Hiçbir yayın yapmaması gerektiğini söylüyor. Şu, bu Dük'ün bu davranışı Şirler'de baskıya isyan duygusunu daha da körüklüyor, daha da somutlaştırıyor.